17. Sohbet Rızık meselesinde fazla endişelenmemek Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkadeh'in 14. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Rızık bahsinde fazla ihtimam gösterme, endişelenme. Zira senin rızkının seni araması senin onu aramandan daha şiddetlidir. Bugünün rızkı eline geçince yarının tasasını kalbinden at. Tıpkı geçmişi kafandan Çıkarıp attığın gibi gelecek endişesinde at. Çünkü yarına erişip erişemeyeceğin belli değil. Hazır olanla meşgulun. Eğer İzzet ve Celal sahibi hakkı tanımış olsaydın, bu tanış seni rızık endişesinden kurtarırdı. Onun heyveti seni rızık endişesinden men ederdi. Zira İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan kişinin dili tutuk olur. Arif kişi İzzet ve Celal sahibi hakkın huzurunda daima dilsizdir. Rızık vs. hususlarda hiç endişelenmez, ağlayıp sızlamaz, hep hakkın takdiratına teslim olur. Bu dilsizlik Allah'ın onu halkın işleri için vazifelendireceği ana kadar devam eder. İzzet ve Celal sahibi Allah ne zamanki vazifeli olarak kendisini halka gönderirse işte o zaman dili çözülür, konuşmasındaki tutukluk gider. Musa aleyhisselam henüz koyun güderken dilinde bir kekemelik, bir acelecilik ve bir tutukluk vardı. Vaktaki ki İzzet ve Celal sahibi Hak onu halk üzerinde peygamberlikle vazifelendirdi. İşte o zaman fasih ve güzel konuşmayı kendisine ilham etti. Hatta bu sıralarda Musa aleyhisselam Rabbine şöyle yakarışta bulunmuştu. Dilimden şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Taha suresi 27 ve 28. ayet Musa aleyhisselam şöyle diyordu Kırlarda koyun gitmekle meşgulken Güzel ve fasih söz söylemeye ihtiyacım yoktu Halbuki şimdi halkla meşgul olma ve onlara bir şeyler anlatma durumu hasıl oldu Kekemeliği bertaraf etmek suretiyle bana yardım et Şanı yüce olan Allah da Musa aleyhisselamın dilindeki kekemelik ve tutukluğu giderdi Musa aleyhisselam daha çok küçük yaşlardayken 90 kadar kelimeyi fasih ve anlaşılır bir şekilde kullanır ve konuşurdu. Öyle ki aynı yaştaki akranları o yaşlarda ancak birkaç kelime ile söz söyleyebilirlerdi. Bir defasında Firavun ile karısı Asiye'nin yanında konuşulmaması gereken bir anda konuşmak istemiş. Bunun üzerine izzet ve celal sahibi Allah da hikmeti ilahisi icabı bir köz parçasını lokma olarak ağzına aldırtmış ve bu yüzden dilinde bir kekemelik ve tutukluk meydana gelmişti. Ey o! Görüyorum ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ı ve onun Resulünü pek az tanıyorsun. Onun peygamberlerinin naiplerini ve Allah'ın kulları üzerindeki halifelerini pek az tanıyorsun. Sen maneviyattan mahrumsun, bomboşsun. Sen içinde kuş bulunmayan bir kafessin. Boş ve harap bir evsin. Kendisi kurumuş, yaprakları da dökülüp ufalanmış bir ağaçsın. Kulun kalbinin imarı Müslümanlıkla mümkündür. Önce Müslüman olmak, sonra da Müslümanlığın hakikatinde derinleşmek gerekir. Müslümanlığın hakikatinde derinleşmek ona tamamen teslim olmak ve eksiksiz olarak onu yaşamak demektir. Sen her şeyinde ve bir bütün olarak kendini izzet ve celal sahibi Hakk'a teslim ettiğin o da sana senin nefsini ve senden başkalarına teslim etsin. Sen kendi kalbinle birlikte bizzat kendi nefsinden ve diğer fanilerden sıyrılırsan Allah'ın huzurunda hem kendinden hem de diğer fanilerden soyulmuş olarak kalırsın. Eğer izzet ve celal sahibi hak dilerse seni giydirir ve vazifeli olarak halka gönderir. Böylece sen de hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem de onu gönderenin rızasıyla Allah'ın gereksendeki ve gerekse diğer insanlardaki emirlerini beyan etmiş, dile getirmiş olursun. Sonra da senin hakkındaki takdiratına uygun olarak vereceği emirlere muntazıran durur, beklersin. İzzet ve celal sahibi haktan başka her şeyden, masivadan sıyrılan ve kalbinin ve özünün ayaklarıyla onun huzurunda duran herkes hal nisanlığına Musa Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu şu sözü söylemiş olur. Ya Rab ben sana yönelerek acele ettim ki benden razı olasın. Ta Suresi 84. Ayet Musa Aleyhisselam bu sözleriyle şunları ifade etmek istiyordu. Ya Rabbi dünyamı, ahiretimi ve bütün fanileri terk ettim. Bütün sebepleri kopardım. Bağlanılan bütün fanileri çıkarıp attım. Ve acele olarak sana yöneldim, sana geldim. Ta ki benden razı olasın ve şimdiye kadar onlarla oyalandığım için beni mağfiret eyleyesin. Ey cahil, senin bunlardan hiç mi, hiç nasibin yok. Sen nefsinin, dünyanın ve hevai arzularının kulusun. Sen insanların kulusun, fanilerin kulusun. Onları Allah'a ortak ediyorsun, onlarla Allah'a şirk koşuyorsun. Çünkü sen zararda ve faydada onları da görüyorsun. Sen cennetin yanında ona girmeyi umuyorsun. Cehennemin yanında ise cehenneme girmekten korkuyorsun. Siz neredesiniz? Hepiniz kalpleri de gözleri de istediği tarafa çeviren ve var etmeyi dilediği bir şeye kün ol diyerek o şeyi var eden zat tarafından vücuda getirildiniz. Onun kün ol dediği şey hemen olur. Ey oğul! İbadet ve taatine aldanma. Şanı yüce olan Allah'ın onları kabul etmesini iste. Şu anda sen Allah'a olan kulluğunu yapma gayreti içindesin. Olur ki içinde bulunduğun bu durumdan başka bir duruma düşebilirsin. Onun için halen içinde bulunduğun bu ibadet ve taat halinden bir başka hale nakledilmiş olmaktan sakın ve kork. Seni ibadetine günah ol denmesinden, safa ve nişelene keder ol denmesinden kim emin kılabilir? Şu anda ibadet ve taat içindesin. Fakat senin göremediğin bir kuvvet bu ibadetine masiyet günah ol deyiverse bu halin masiyete dönüşür. O zaman sende taat halinde değil masiyet günah halinde birisi olursun. Aynı şekilde şu andaki sıhhat afiyet safa haline senin göremediğin bir kuvvet keder ol deyiverse o zaman şu safalı neşeli halin kedere dönüşür. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıyan kişi. Onun haricinde hiçbir şeye bağlanmaz, hiçbir şeye adlanmaz. Ayrıca gerek dini bakımından ve gerekse izzet ve celal sahibi Allah ile kendi arasındakileri muhafazası bakımından salimen dünyadan ayrılmadıkça asla emin olmaz. Ey ahali! Size kalplerin amelleri gerek, kalplerin ihlası gerek. Kamil bir ihlas Allah'tan başka her şeyden alınmakla olur. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanımak Marifetullah yegane esastır. Ben sizin çoğunuzu gerek sözlerinde, gerek fiillerinde yalancılar olarak görüyorum. Siz gerek sözlerinizde ve gerekse fiillerinizde birer yalancıdan başka bir şey değilsiniz. Hem de halvetlerde, celvetlerde, tenhalarda ve aşikare bulunduğunuz yerlerde olmak üzere. Sebatınız yok, sözleriniz var, amelleriniz yok. Sadece sözde kalıyor, amel etmiyorsunuz. Tatbik etmiyorsunuz Yaşamıyorsunuz Fiilleriniz var ihlas yok Tevhid yok Amelleriniz ihlassız Tevhidsiz Benim elimdeki mihing taşını Ve seni seven habis yapmak Sana ne fayda sarlar Sen izzet ve zeral sahibi hakkın Senin amellerini kabul etmesini Ve senden razı olmasını istiyorsun Pek yakında işlenmek Ve halisi ayrılmak üzere Darpaneye götürüldüğü ve ateşe atıldığı zaman Altın kırıntılarının Amellerinin sahtesi ve rezaleti ortaya çıkacak Onlar gösterecek denecek ki Bu beyazdır Bu karadır Bu benzeridir Kıyamet günü Hakkın huzuruna layık olmayan amellerin hepsi de Nahoş bir halde ortaya çıkacak Yukarıdaki söz Riyakarlıkla yaptığın senin bütün amellerin için söylenecek İzzet ve celal sahibi Allah'ın gayri için yapılan amellerin hepsi de batıldır, makbul değildir. Güzel ameller işleyiniz, birbirinizi seviniz, dostluk kurunuz. Sadece ve yalnız benzeri bulunmayan hakkıyla işiten, kemalliliğe gören zattan isteyiniz. Önce nefret ediniz, sonra ispat ediniz. Önce onun zatına layık olmayan şeyleri nefret ediniz, Zatına layık olmayan şeylerden onu tenzih ediniz. Sonra da zatına layık olan şeylerin onda sabit bulunduğunu ifade ediniz. Onu zatına layık şeylerle tavsif ediniz. Bunlar onun kendi zatı için razı olduğu vasıflardır. Onun Resulünün onun zatı için razı olduğu vasıflardır. İşte bunu yaptığınız an onun hakkında kalplerinizde mevcut bazı vehimler bertaraf olacaktır. Kalplerinizde onun bir şeye benzediği veya zatına has bazı kemal sıfatlarından mahrum bulunduğu şeklinde bir takım vehimler bulunuyor. Eğer biraz önce söylediklerimizi tatbik ederseniz onun hakkında kalplerinizde mevcut bu vehimler zail olacaktır. İzzet ve Celal sahibi Allah ile dostluk kurunuz. Onun Resulü ile dostluk kurunuz. Salih kulları ile dostluk kurunuz. Hem de Allah'ın şanını yücelterek, Resulullah'ın mevkini izam ederek, salihlere hürmet ederek. Eğer felah istiyorsanız, sizin hiçbiriniz benim yanımda adaba aykırı bir şekilde durmasın. Adaba aykırı bir tavır takılmasın. Hep hüsnü edeple dursun. Hüsnü edeple hareket etsin. Aksi halde benim meclisime asla gelmesin lüzumsuz şeylerle meşgul olmakta devam ediyorsunuz. Benim huzurumda bulunduğunuz şu anda olsun, fuzuliyatı, lüzumsuz şeyleri bırakınız. Bazen toplulukta öyle bir kişi bulunur ki, ona akıl ve idraklerinizin ötesinde hürmet edilir. Hüsnü Adap'ta bulunur. Aşçı aşını bilir. Ekmekçi ekmeğini bilir. Sanatkar sanatını bilir. Davet sahibi Davete çağrılanları ve Orada hazır bulunanları bilir Şu dünyanız Sizin kalbinizi kör etmiş Basiretlerinizi bağlamış Onun yüzünden hiçbir şey göremiyorsunuz Basiretleriniz kapalı Ondan sakınınız O sizin üzerinizde Peş peşine hakimiyet kuruyor Sultan ihtas ediyor Ta ki sizi tedricen düşürsün Aşağılık durumlara getirsin Sonunda da boğazlasın Dünya Size önce şarabını içirir, afyonunu yuturur, peşinden de ellerinizi ayaklarınızı keser, gözlerinizi oyar. Siz ancak afyonun tesirinden kurtulup ayıldığınız zaman onun size yaptıklarını anlayabilirsiniz. İşte dünyayı sevmenin, onun peşinden koşmanın, ona haris olmanın ve dünyalık toplamakla ömür tüketmenin sonu budur. Onun insanlara yapacağı işte bulur. Onların şiddetle sakınmasın. Ey oğul! Dünyayı sevdiğin müddetçe senin için kurtuluş yoktur. Ey İzzet ve Celal sahibi hakkı sevdiğini iddia eden sen, sen ahireti yahut Allah'tan başka herhangi bir şeyi az da olsa sevdiğin müddetçe senin için büyük kurtuluş yoktur. Halis bir Müslüman da olamazsın. Allah'ı seven arif kişi ne dünyayı sever, ne ahireti ne de izzet ve celal sahibi Allah'tan başka herhangi bir şey. Arif kişinin Allah sevgisi tamamlanıp tahakkuk edince dünyalık nasip ve kısmetleri kendisine gelir. Hem de hazır ve kafi olarak. Aynı şekilde Arif kişi ahirete vardığı zaman geride bıraktıklarının, bıraktıklarının tamamına izzet ve celal sahibi hakkın kapısında hazır olur. Onlar kendisinden önce oraya varmış olurlar. Zira o bütün bunları İzzet ve Celal sahibi Allah'ın rızası için terk etmiştir. İzzet ve Celal sahibi Allah bütün kısmetlerinin tamamını evliya kullarını verir. Onlar ise o kısmetlerinden ayrı dururlar. Onlara asla meyli vermezler. Kalbin hazları batınidir. Nefsin hazları ise zahiridir. Kalbin hazları ancak nefsin kendi hazlarını bertaraf etmesinden sonra hasıl olur. Nefs kendi hazlarına madi, mani olduğu zaman kalbin hazlarının kapıları açılır. Hatta kalp, izzet ve celal sahibi Allah'a olan hazlarına iyice doyduğu zaman nefse de rahmet gelir. Bu durumdaki kişiye denir ki nefsini öldürme. İşte bu anda nefse de hazları gelir ve o onlara nail olur. İşte bu anda nefs mutmain, nefsi nedir? Senin dünyaya rağbet göstermene sebep olacak kişilerle oturma. Arkadaşlık etme. Bilakis dünyaya gönül vermeni sağlayacak kişileri ara. Bilakis dünyaya gönül vermemeni sağlayacak kişileri ara. Onlarla arkadaşlık ve sohbet et. Cinsin cinse mehli vardır. Kimisi kimisinin etrafında dolanır. Seven sevenlere meyleder. Öyle ki sevdiğini ancak onların yanında olur. Allah için sevenler birbirlerini Allah yolunda severler. Hiç şüphe yok ki Allah da onları sever ve kendilerine yardım eder, güç kuvvet verir, onları birbirlerine keletler. Allah için sevişenler, halkı Allah yoluna davet hususunda birbirleriyle yardımlaşırlar. Onları imana, tevhide ve amellerde ihlasa davet ederler. Ellerinden tutarak İzzet ve Celal sahibi hakkın yoluna götürürler ve orada durdururlar. Kim ki Allah yolunda hizmet ederse ona da hizmet olur. Kim ki iyilik ederse ona da iyilik edilir. İhsanda bulunulur. Kim ki Allah yolunda verirse ona da verilir. Ne için amel edersen yarın karşında onun cinsinden mukabilini bulursun. Cehennem için, ateş için amel ettiğin takdirde yarın cehennem senin bu amelinin mukabili olur. Yolunuz ve meşrebeniz neyse karşılığında ona göre mukabele olursunuz. Siz nasıl olursanız Başınıza o meşrepte idareciler verilir. Amelleriniz, amellerinizdir. Amele ve sanatkar hangi hususta iş yaptıysa ancak o hususta bir eser meydana getirir. Sen, cehennem ehlinin amelini işliyorsun, buna mukabil izzet ve celal sahibi Allah'tan cennet bekliyorsun. Hiç olacak şey mi? Cennet ehlinin amellerini işlemeksizin, cenneti nasıl temenni edebiliyorsun? Dünyada, Gönül erbabı olanlar sırf beden huzurları ile değil, aynı zamanda kalpleri ile de amel edenlerdir. Kalbin muvaffakat ve teslimiyet olmaksızın yalnız beden huzurları ile şeklen yapılan amelin ne faydası olur ki? Mürahi yalnız beden huzurları ile amel eder. mühlis ihlaslı kişi ise hem kalbi ile hem de zahiri beden huzurları ile amel eder. Hatta zahiri beden huzurlarından önce kalbi ile amel eder. Mümin diridir, hayat sahibidir. Münafık ise ölüdür. Mümin, izzet ve celal sahibi Allah için amel eder. Münafık ise halk için, halka gösteriş için amel eder ve onlardan övgü bekler. Ameline mukabil ihsan ata bekler. Müminin ameli hem zahirinde görünür hem batınında. O halvette bulunduğu zamanlarda da celvet zamanları da amellerini aynen yapar. Genişlik, bolluk demleriyle darlık zamanlarındaki amellerinde bir değişiklik yoktur. Refah bolluk içinde de bulunsa, yokluk, yoksulluk içinde de bulunsa amellerini aynen yapar. Münafık ise sırf insanların görebileceği yer ve zamanlarda amel eder. Onun ameli genişlik, bolluk demlerindedir. Darlık, yokluk, yoksulluk anlarında ise ameli yoktur. Onun izzet ve celal sahibi Allah ile dostluğu yoktur. Allah'a, Allah'ın peygamberlerine, kitaplarına imanı yoktur. Haşrı, neşri hesabı, kıyamet gününü verilecek hesabı düşünmez. Onun Müslümanlığı, ahirette izzet ve celal sahibi hakkın azabından ibaret olan cehennem azabından salim olmak için değildir. Bilakis dünyada başının, malının, mülkünün salim olması içindir. İnsanların göreceği yerlerde bulunduğu müddetçe oruçlar, namaz kılar, Kur'an okur. Fakat ne zaman ki onlardan kurtuldu ve tenhalarda kaldı mı, kendi meşgalesine ve küfrüne döner. Allah'ım bu halden sana sığınırız. Senden dünyada bir ihlas, ahirette de bir ihlas isteriz. Amin. Ey oğul, sana amellerde ihlas gerek. Amellerin sırf Allah rızası için yapmalısın, ihlasla yapmalısın. Gözünü amellerinden ve onlara gerek insanlardan ve gerekse Allah'tan karşılık beklemekten sıyr. Amellerini izzet ve celal sahibi Allah'ın nimetleri için değil, bilakis sırf O'nun rızası için işle. Sırf O'nun rızasını talep edenlerden ol. Yalnızca O'nun rızasını ve cemalini talep et ki sana versin. Sana bunu verdi mi artık senin için dünyada da ahirette de cennet hasıl olmuş demektir. Dünyada ona yakın olma cenneti, ahirette de onun cemalini müşahede etme cenneti. Onun vaat etmiş olduğunun karşılığını vermesi bir nevi bir satış ve tazmindir. Ey oğul! Canını da malını da onun kader hüküm ve kaza eline teslim et. Satılanı alana teslim et. Malını müşteriye teslim et Yarın sana bedelini ödeyecektir Ey Allah'ın kulları Canlarınızı ona teslim ediniz Paralarınızı da Mallarınızı da ona teslim ediniz Değiniz ki Ey Rabbimiz Can da mal da Cennet de senindir Senden başka ne varsa senindir Biz senden başka bir şey istemiyoruz Biz evden önce komşu Yolculuktan önce arkadaş arıyoruz Ey cenneti arayan kişi Onu satın almak da imar etmek de Bugün mümkündür Bu dünya hayatında mümkündür Yarın hiçbir surette mümkün değildir Nehirlen üçü alt Ve onlarda suları Yarın değil bugüne kat Ey ahali Kıyamet günü Kalplerle gözler altış olur Bir halden bir değer hal döner. O gün ayakların kaydığı bir gündür. O gün herkes imanının ve takvasının ayağı üzerinde kalkar ve durur. Ayakların sebatı da imanın derecesi nispetindedir. O günü zalimler nasıl olup da zulmettiklerini hayıflanarak nedametlerinden ellerini ısırırlar, fesat ehli nasıl olup da fesatçılık yaptıklarına, niçin ıslah edici olmadıklarına, Allah'tan ve O'nun dininden niçin kaçtıklarına hayıflanarak nedamet ve öfkelerinden ellerini ısırlar. Ey oğul! Amellerine marul olma. Zira ameller akıbetlerine göre işe yararlar. Sen Allah'tan akıbetin hayırlı eylemesini ve senin ruhunu kendisince en sevimli amelleri yapmakta iken almasını istemelisin. Sakın ha! Tevbe ettikten sonra onu bir daha zinhar bozma. Günah işlemeyi bir daha zinhar dönme. Herhangi birisinin sözüyle tevbenden asla dönme. Nefsine, hevai arzularına, kötü mizacına uyarak Allah'a karşı gelir duruma düşme. Bugün bu dünya hayatında günahlardan mutlaka sakın. Eğer bu dünya hayatında günahlardan sakınmazsan yarın yani kıyamet günü, İzzet ve Celal sahibi Allah seni rezil lüsva eder. Sana asla yardımda bulunmaz. Allah'ım sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil lüsva eyleme. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. <gülüyor> Oh, oh, oh, oh.